Açlık Sanatçısı Yazan Franz Kafka Son yıllarda açlık sanatçılarına ilgi çok azaldı. Eskiden kendi başına bu tür büyük gösteriler düzenlemek iyi para kazandırırken bugün buna hiç imkan yok. O devir başka devirdi. O zamanlar bütün şehir açlık sanatçısıyla meşgul olurdu. Aç geçirdiği bir günden diğerine katılım artar, herkes onu günde en az bir kez görmek ister, sonlara doğru küçük tel kafesin önünde günlerce oturan müdavimler olur, Geceleri de. Meşalelerden yayılan ışık etkiyi artırırken ziyaretçiler gelirdi. Havanın güzel olduğu günlerde kafes dışarıya taşınır ve açlık sanatçısı özellikle çocuklara gösterilirdi. Bu gösteri yetişkinler için genellikle modaya uyup katıldıkları bir eğlenceden ibaretken çocuklar her ihtimale karşı el ele tutuşarak ağızları bir karış açık, hayretler içinde, onun solgun yüzü, üzerindeki siyah trikosu, ve fırlamış kaburga kemikleriyle bir koltuğa bile tenezzül etmeyip yere yayılan samanların üzerinde oturuşunu, bazen nazikçe başını sallayıp zorla gülümseyerek soruları yanıtlayışını, insanlar elleyip zayıflığını anlasınlar diye, kolunu tellerin arasından uzatışını, sonra tekrar içine kapanıp hiç kimseyle, kafesin tek eşyası olan saatin onun için son derece önemli vuruşlarıyla bile ilgilenmeyişini, sadece neredeyse Kapalı gözlerini önüne dikip, ara sıra ufacık bir bardaktan aldığı bir yudum suyla dudaklarını ıslatışını izlerlerdi. Sürekli değişen seyirciler dışında halkın seçtiği devamlı nöbetçiler de vardı. İlginçtir ki bunlar genelde kasap olur ve gizlice bir şey yemeye kalkmasın diye açlık sanatçısını üçlü gruplar halinde gece gündüz gözlerlerdi. Ama aslında bu yalnızca insanları rahatlatmak amacıyla uygulanan bir formaliteydi çünkü... İşin içinde olanlar gayet iyi bilirlerdi ki açlık sanatçısı zaten açlık süresi boyunca asla hiçbir koşulda baskı altında bile bir lokma olsun yemezdi. Bunu sanatının namusu yasaklardı. Elbette her nöbetçi bunu anlayamazdı. Bazen gece nöbet tutan gruplar bu göreve çok lavabali yaklaşır. Kasten uzak bir köşede toplanıp oturarak iskambil oyununa adalarlardı. Belli ki burada amaç açlık sanatçısına. Onlara göre bir takım gizli kaynaklardan sağlayacağı küçük bir enerji takviyesi için fırsat tanımaktı. Açlık sanatçısı için hiçbir şey bu nöbetçiler kadar katlanılmaz değildi. Bunlar onu üzüntüye boğar, onun için açlığı korkunç zor hale getirirlerdi. Bazen güçsüzlüğünü yener, insanlara kendisinden nasıl haksız yere şüphelendiklerini göstermek için nöbet boyunca takati ettiğince şarkı söylerdi. Fakat bu da pek işe yaramazdı. Bu sefer de adamlar onun şarkı söylerken bile yemek yeme becerisine hayret ederlerdi. Kafesin dibinde oturup salonun loş gece aydınlatmasıyla yetinmek yerine etkinlik organizatörünün kendilerine verdiği pilli cep fenerinin ışığını üzerine tutan nöbetçileri kesinlikle tercih ederdi. Parlak ışık onu hiç rahatsız etmezdi. Zaten uyuyamazdı. Ve... Hafifçe içinin geçmesi her zaman, her ışıkta ve her saatte tıklım tıklım dolu salonda kıyamet koparken bile mümkündü. Bu tür nöbetçilerle bütün geceyi uyumadan geçirmeye seve seve hazırdı. Onlarla şakalaşmaya, onlara gezgin hayatından hikayeler anlatmaya, onların anlattıklarını dinlemeye hazırdı. Ve bütün bunlar hep adamları uyanık tutup, kafeste yiyecek bir şeyi olmadığını, hiçbirinin yapamayacağı şekilde açlığa dayandığını tekrar tekrar gösterebilmek içindi. Ama onun için en büyük mutluluk, sabah olup nöbetçilere kendisinin ısmarladığı son derece zengin bir kahvaltının getirilmesi ve nöbetçilerin uykusuz geçirdikleri zor bir gecenin ardından sağlıklı adamlara özgü iştahla bu kahvaltıya saldırmalarıydı. Gerçi bu kahvaltıda bile nöbetçileri yakışık almaz şekilde etkileme çabası görmek isteyenler vardı ama bu fazla ileri giden bir görüştü ve o insanlara acaba kendileri sırf bu iş için kahvaltısız bir gece nöbetini üstlenirler mi diye sorulduğunda yan çizer, ama yine de kuşkulanmaktan vazgeçmezlerdi. Her şeye rağmen bu aslında açlıktan ayrı tutulamayacak kuşkulardan biriydi. Hiç kimse gecesini gündüzünü devamlı açlık sanatçısının yanında nöbet tutarak geçiremezdi. Dolayısıyla da hiç kimse onun gerçekten sürekli tam anlamıyla aç kaldığını kendi gözüyle görmüş gibi bilemezdi. Bunu bir tek açlık sanatçısı bilebilir, yani ancak kendisi, aynı zamanda açlığı konusunda tamamen tatmin olmuş bir seyirci sayılabilirdi. Ancak bu kez başka bir sebepten ötürü asla tatmin olmazdı. Bazılarının onun görünüşüne dayanamadıkları için hayıflanarak bu gösterilerden uzak durmalarına yol açacak kadar zayıflamasının nedeni belki de aç kalması değildi. Sadece kendinden memnun olmadığı için bu kadar zayıflıyordu. İşin içinde olan başka hiç kimse değil, bir tek kendisi biliyordu ki aç kalmak çok kolaydı. Dünyanın en kolay işiydi. Aslında bunu sakladığı yoktu ama insanlar ona inanmıyor, onu en iyi ihtimalle... Kanaatkar ama genellikle reklam düşkünü, hatta aç kalmayı kendisi için kolaylaştırmayı bildiği için kolay bulan, üstelik de bunu kısmen itiraf edecek kadar yüzsüz bir sahtekar olarak görüyorlardı. Bütün bunları seneye çekmek zorundaydı. Yıllar geçtikçe buna alışmıştı da ama yaşadığı tatminsizlik içten içe onu yiyip bitiriyordu ve açlık dönemi sona erdiğinde bu konuda hakkını teslim etmek gerek kafesten kendi isteğiyle çıktı vaki değildi organizatörün açlık için koyduğu üst sınır 40 gündü. Bundan uzun süre aç kalınmasına kozmopolit şehirlerde bile asla izin vermezdi. Bunun da gayet geçerli bir nedeni vardı. Tecrübeyle sabit olduğu üzere 40 gün boyunca yavaş yavaş artan reklamla şehrin ilgisi gittikçe daha fazla körüklenebiliyordu. Ne var ki ondan sonra seyirci vazgeçiyor. Gösterilen rağbette belirgin bir azalma dikkat çekiyordu. Gerçi tabii ki çeşitli şehirler ve ülkeler arasında bu yönden küçük farklar vardı ama genel olarak geçerli kural 40 günün üst sınır olmasıydı. Dolayısıyla 40. gün çiçeklerle çevrilen kafesin kapısı açılır, coşkulu bir seyirci kitlesi anfiteatroyu doldurur, askeri bando çalar, iki doktor açlık sanatçısının gerekli ölçümlerini yapmak için kafese girer, sonuçlar bir megafonla salona duyurulur ve en sonunda az önceki kurada Kendileri çıktığı için etekleri zil çalan iki genç hanım gelip açlık sanatçısını kafesten çıkararak birkaç basamak aşağıdaki küçük bir masada özenle seçilmiş hasta yemeklerinden oluşan bir sofranın hazırlandığı yere götürmeye çalışırlardı. İşte tam o anda açlık sanatçısı daima direnirdi. Gerçi üzerine eğilmiş hanımların yardım etmek üzere uzattıkları elleriyle bir dere bir kemik koluna yapışmalarına izin verirdi ama ayağa kalkmak istemezdi. Neden şimdi 40 gün sonra bu işi bırakacaktı ki? Daha uzun süre, sınırsız süre dayanabilirdi. Açlığın doruk noktasındayken, hatta henüz doruk noktasına bile ulaşmamışken neden bırakacaktı? Neden aç kalmayı sürdürerek elde edeceği şöhreti elinden almak istiyorlardı? Amacı sadece tüm zamanların en büyük açlık sanatçısı olmak değil, muhtemelen zaten öyleydi. Aynı zamanda kendini aşarak akıl almazlık noktasına ulaşmaktı. Çünkü aç kalma yeteneğinin sınırı olmadığını hissediyordu. Ona böyle hayran olduğunu ileri süren bu kalabalık neden sabırsız davranıyor? Kendisi daha da uzun süre aç kalmaya dayanacakken neden buna izin vermiyordu? Ayrıca yorgundu. Samanların üzerinde güzel güzel otururken şimdi bir de ayağa dikilip yemek yemeye gitmesi gerekiyordu ki yemeğin sırf düşüncesi bile midesini bulandırmaya yetiyor. Hanımlara olan saygısından ötürü bu bulantıyı belli etmemek için kendini zor tutuyordu. Ve karşısında duran Görünüşte son derece tatlı, gerçekte ise son derece gaddar hanımların gözlerinin içine bakarak cılız boynuna fazlasıyla ağır gelen kafasını sallardı. Ama sonra her zaman olan şey olurdu. Organizatör gelir, tek kelime etmeden müzik izinden konuşmak imkansızdı. Açlık sanatçısının tepesine dikilip kollarını kaldırır. Sanki Tanrı'yı samanların üzerindeki eserine bir bakmaya davet ederdi. Şu zavallı çilekeşi ki gerçekten de... Açlık sanatçısı öyleydi ama çok başka anlamda ardından onu ince belinden kavrar, bunu yaparken de insanları elinin altında ne kadar kırılgan bir şey olduğuna inandırmak için abartılı bir dikkat gösterir ve onu bacaklarıyla üst gövdesinin kontrolsüzce sağa sola savrulmasına neden olacak şekilde çaktırmadan biraz sarsmayı da ihmal etmeden bu arada beti benzi atmış hanımlara teslim ederdi. Açlık sanatçısı bütün bunlara katlanırdı. Kafası önüne düşer, sanki yuvarlanırken nedense orada duru vermiş gibi görünürdü. Karnı sırtına yapışmıştı, bacakları dik durabilmek için dizlerinden sımsıkı birbirine yapışır ama yine de gerçek zemin bu değilmiş de gerçeğini ararmış gibi yeri eşelerdi. Ve vücudunun aslında tüy kadar hafif olan bütün yükü hanımlardan birinin üstüne biner, o da yardım arayışı içinde nefesi kesilerek bu onur verici görevi böyle hayal etmemiştir. Hiç olmazsa yüzü... Açlık sanatçısına temas etmesin diye önce boynunu mümkün olduğunca ters tarafa eğer ama bunu başaramayıp daha şanslı olan kader arkadaşı da onun yardımına koşmak yerine titreyerek açlık sanatçısının bu küçük kemik torbasının elini tutarak kendi önünde taşımakla yetinince salonun çılgın kahkahaları arasında gözyaşlarına boğularak yerini orada hazır bekleyen bir görevliye bırakmak durumunda kalırdı. Sonra yemek gelir. Organizatör, açlık sanatçısının bayılır gibi kendinden geçmesini fırsat bilerek bu yemeğin birazını adamın ağzına tıkıştırır, bir yandan da dikkati onun durumundan uzaklaştırmak için neşeyle gevezelik ederdi. Ardından güya açlık sanatçısının organizatörün kulağına fısıldadığı sözlerle seyirciler şerefine kadeh kaldırır, orkestra büyük bir fanfarla olayı vurgular, herkes dağılır ve kimsenin gördüklerini beğenmeme hakkı olmazdı. Açlık sanatçısı hariç hiç kimsenin, bir tek onun böyle bir hakkı vardı. Düzenli aralıklarla küçük dinlenme molaları vererek yıllarca böyle yaşadı. Görünüşte parlak bir yaşamdı. Dünyanın takdirini kazanıyordu ama böyleyken bile genelde keyifsizdi. Ve bu halini kimsenin ciddiye almaması keyfini daha da kaçırıyordu. Zaten neyle avutabilirdi ki? İsteyeceği ne kalmıştı? Ve ara sıra iyi yürekli biri ona acıyıp da üzerine çöken kasetin büyük ihtimalle açlıktan kaynaklandığını açıklamaya çalıştığında... Açlık sanatçısının hele ki açlığın ileri safhasındaysa bir öfke patlamasıyla karşılık vermesi ve herkesi korkutacak şekilde, tıpkı bir hayvan gibi telleri sarsmaya başlaması söz konusu olabiliyordu. Ama organizatörün bu tür durumlarda zevkle uyguladığı bir cezası vardı. Bütün seyircilerin önünde açlık sanatçısı adına özür diler. Devamında da onun davranışına ancak açlığın yol açabileceği, dolayısıyla tok insanların kesinlikle anlayamayacakları, bir hassasiyetin mazur gösterilebileceğini söylerdi. Sonra da bu bağlamda lafı açlık sanatçısının şu ana kadar kaldığından çok daha uzun süre aç kalabileceğini belirten ve yine açıklama gerektiren iddiasına getirir. Kendisine göre koşkusuz bu iddianın içinde yer alan yoğun gayreti, sağlam iradeyi, büyük fedakarlığı över ama hemen ardından söz konusu iddiayı gösterdiği fotoğraflarla ki bunlar da anında satılırdı, Çürütmeye çalışırdı. Çünkü fotoğraflarda açlığın kırkıncı gününde halsizlikten neredeyse tükenmiş vaziyette yatakta yatan açlık sanatçısı olurdu. Gerçeğin bu gayet iyi bildiği ama her seferinde asabını bozan yöntemle saptırılması açlık sanatçısının sabrını taşırırdı. Açlığın vaktinden önce sona erdirilmesinin sonucu burada sebep olarak sunuluyordu. Bu akılsızlıkla, bu akılsızlığın egemen olduğu bu dünyayla savaşmak imkansızdı. Tellerin arkasında durup iyi niyetle, hevesle, organizatörü dinler ama fotoğraflar ortaya çıkar çıkmaz her seferinde telleri bırakır, içini çekerek geri dönüp samanların üzerine çökerdi. Sakinleşen seyirciler de tekrar yaklaşıp onu seyredebilirlerdi. Bu tür sahnelere şahit olanlar birkaç yıl sonra geriye dönüp baktıklarında genelde kendi kendilerini anlamazlar. Çünkü aradan geçen zamanda sözünü ettiğin değişim gerçekleşmiş olurdu. Neredeyse birdenbire gerçekleşirdi. Bunun daha derinde yatan sebepleri olabilir ama kim bu sebepleri bulup ortaya çıkarma zahmetine girerdi ki? Sonuçta şımartılık duran açlık sanatçısı günün birinde artık başka gösterilere akın etmeyi yeğleyen eğlence düşkünü kalabalık tarafından terk edildiğini görürdü. Organizatör bir kez daha onu alıp acaba şurada burada eski ilgiyi tekrar yakalayabilir miyiz diye Avrupa'nın yarısını dolaşırdı ama nafile. Gizli bir anlaşma yapmışçasına her yerde adeta açlık gösterisine yönelik bir antipati doğmuştu. Tabii ki gerçekte bu böyle birdenbire ortaya çıkmış olamazdı ve zamanında başarının verdiği sarhoşlukla yeterince dikkate alınmayan, yeterince kontrol altında tutulmayan alametler şimdi yavaş yavaş hatırlanıyordu ama artık bu konuda bir şey yapmak için çok geçti. Gerçi günün birinde açlığın yıldızının tekrar parlayacağı kesindi ama hayatta olanlar için bir teselli değildi bu. Açlık sanatçısı şimdi ne yapacaktı? Vaktiyle binlerce insanın etrafını sarıp alkışladığı adam, şimdi küçük panayırların sahnelerinde bile kendini gösteremiyordu ve başka bir mesleğe geçmek için sadece fazla yaşlı değil, aynı zamanda açlığa neredeyse fanatikçe bağlıydı. Böylece organizatörle benzersiz bir yolda birlikte yürüdüğü yol arkadaşıyla vedalaştı ve büyük bir sirkte iş buldu. Alınganlık etmemek için, Sözleşme koşullarına bakmamıştı bile. Sürekli birbirinin yerini alan ve birbirini tamamlayan sayısız insan, hayvan ve alete sahip büyük bir sirk herkesi her zaman kullanabilir. Dolayısıyla açlık sanatçısını da, tabii şartlarının yeterince mütevazi olması kaydıyla ayrıca bu özel durumda işi alınan sadece açlık sanatçısı değil, onun eski ünüydü. Hem yaş ilerlese de gerilemeyen bu sanatın kendine özgü doğası göz önüne alındığında artık gücünün doğrunda olmayan, Yıpranmış bir sanatçının sirkte sakin bir pozisyona sığınmak isteyeceği öne sürülemez. Aksine açlık sanatçısı son derece inandırıcı bir biçimde. Onun iradesine bırakılırsa eskisi gibi aç kalabileceğini garanti hatta iddia ediyordu. Bu konuda ona hemen söz verildi. Dünyayı asıl şimdi resmen şaşkına çevirmek, bu iddia yine de açlık sanatçısının telaş yüzünden kolayca unuttuğu şeyi Dönemin ruhunu dikkate alan uzmanları Sadece gülümsetiyordu Ama Temelde açlık sanatçısı da Gerçek durumları göz önünde bulundurmayı ihmal etmiyordu ve kendisini kafesiyle Birlikte en parlak numara olarak Manejin ortasına değil dışarıda Ahırların yakınında bulunan Aslında gayet yol üstü sayılabilecek Bir yere koymalarını doğal karşılamıştı Kafesin çevresindeki Üzeri rengarenk Yazılarla dolu büyük levhalar orada görülecek ne olduğunu haber veriyordu. Gösteriye ara verildiğinde seyirciler hayvanları görmek için ahırlara koşarken ister istemez açlık sanatçısının önünden geçiyor ve orada kısa bir süre duruyorlardı. Dar yolda arkadan bastıran ve merakla koşulan ahırlara giderken neden durulduğunu bir türlü anlayamayan kalabalık olmasa belki daha da uzun süre kalınırdı ama bu grup, Açlık sanatçısına rahat rahat bakılmasını imkansız hale getiriyordu. Açlık sanatçısının tabii ki hayatının amacı olarak iple çektiği bu ziyaret saatlerinden önce yine titremeye başlamasının sebebi de buydu. İlk zamanlar gösterideki aralar için sabırsızlanıyor, kendisine doğru yaklaşan kalabalığa sevinçle bakıyordu. Ta ki çok geçmeden en inatçı, neredeyse bilinçli kendini kandırma çabaları bile tecrübelere direnemezdi. Niyetlerine bakılırsa bunların her seferinde İstisnasız sadece ve sadece ahır ziyaretçileri olduklarına kanaat getirene dek. Ve bu uzaktan bakış en güzel bakıştı. Çünkü yanına yaklaştıklarında sürekli yenisi oluşan grupların bağırışları ve küfürleriyle etrafında kıyamet kopuyordu. Ona rahat rahat bakmak isteyenler, kısa sürede açlık sanatçısı için daha rahatsız edici hale gelen grup, ki bunu anlamak için değil, keyiften, keyiften, ve inattan yapıyorlardı. İkinci olarak da doğruca ahırlara gitmek isteyen grup. Büyük kalabalık geçip gittikten sonra geç kalanlar geliyordu ve bunlar isteseler de duramazlardı. O yüzden geniş adımlarla, neredeyse yan gözle bile bakmadan oradan geçerek bir an evvel hayvanların yanına varmaya çalışıyorlardı. Ve bir aile babasının çocuklarıyla gelip parmağıyla açlık sanatçısını göstererek orada ne yaptığını ayrıntılı bir şekilde anlatması, Buna benzer ama kıyas kabul etmeyecek kadar muhteşem gösterilerde bizzat bulunduğu eski yıllardan söz etmesi, çocuklarınsa okulda ve hayatta yeterince hazırlanmadıkları için hala hiçbir şey anlamamaları, aç kalmak onlara ne ifade edebilirdi ki? Ama yine de sorgulayan gözlerindeki pırıltının yaklaşan yeni ve daha merhametli bir çağın habercisi olması pek de sık karşısına çıkan bir şans değildi. Belki de... Diyordu açlık sanatçısı bazen kendi kendine, konumu ahırlara bu kadar yakın olmasa her şey bir parça düzelirdi. Oysa ahırlardan gelen pis kokular, hayvanların gece tedirginliği, yırtıcılara çiğ et parçaları taşınması, beslenme sırasındaki bağırışlar onu yaralıyor ve sürekli ruhunu karartıyordu. Hem de şu anki durumda insanların seçim yapması fazla kolaylaştırılmış oluyordu. Ama sirk yönetimine başvurmaya cesaret edemiyordu. Ne de olsa içinde 40 yılda bir kendisini görmeye gelen birinin de bulunabileceği bu ziyaretçi kalabalığını hayvanlara borçluydu. Hem ayrıca oradaki varlığını ve böylelikle doğruyu söylemek gerekirse ahırlara giden yolda bir engelden ibaret olduğunu hatırlatmaya kalksa kim bilir onu nereye tıkarlardı. Yine de küçük bir engeldi. Gittikçe küçülen bir engel. İnsanlar bu devirde bir açlık sanatçısına ilgi talep edilmesinin tuhaflığına alışmış ve bu alışkanlıkla birlikte onun hakkındaki hüküm verilmişti. Aç kalmak konusunda elinden gelenin en iyisini yapabilirdi, yapıyordu da. Ama artık onu hiçbir şey kurtaramazdı. Önünden geçip gidiyorlardı. Geldi, içlerinden birine açlık sanatını açıklamaya çalış. Bunu hissetmeyenin kavramasını sağlamak imkansızdı. Güzel levhalar kirlenip okunmaz hale geldi. Onları indirdiler. Yerlerine yenisini asmakta kimsenin aklına gelmedi. Aç geçen günlerin sayısının yazıldığı, ilk zamanlar her gün özenle yenilenen küçük tabelada uzun zamandır değişiklik yapılmıyordu çünkü ilk haftalardan sonra personel bu basit işten bıkmıştı. Ve böylece açlık sanatçısı eskiden hayal ettiği gibi aç kalmayı sürdürüyor ve o zamanlar tahmin ettiği gibi bunu yapmakta hiç zorlanmıyor. Ama hiç kimse günleri saymıyordu, hiç kimse, bizzat açlık sanatçısı bile nasıl bir performans sergilediğini bilmiyor ve kalbi sıkışıyordu. Ve ara sıra orada gezinen biri önünde durup eski sayıyla dalga geçerek düzenbazlıktan söz ettiğinde bu anlamda umursamazlığın ve doğuştan kötülüğün uydurabileceği en aptalca yalanı söylemiş oluyordu çünkü açlık sanatçısını kimseyi kandırdığı yoktu. O dürüstçe çalışıyordu ama dünya ondan ödülünü esirgiyordu. Aradan yine günler geçti ve bu durumda sona erdi. Bir gün kafes müdürlerden birinin dikkatini çekti ve oradaki görevlilere bu kadar işe yarar bir kafesin neden içi çürük samanla dolu olarak kullanılmadan durduğunu sordu. Kimse bir şey bilmiyordu. Ta ki birisi sayı tabelasının yardımıyla açlık sanatçısını hatırlayana dek. Samanı sopalarla karıştırarak içinde açlık sanatçısını buldular. Aç kalmaya devam mı diye sordu müdür. Ne zaman bırakacaksın? Beni bağışlayın diye fısıldadı açlık sanatçısı. Bir tek kulağını tellere dayayan müdür ne dediğini anlamıştı. Tabii dedi müdür ve açlık sanatçısının durumunu personele göstermek için parmağını bu adam deli dercesine alnına dayadı. Seni bağışlıyoruz. Tek istediğim açlığıma hayran olmanızdı dedi açlık sanatçısı. Hayranız zaten, diye karşılık verdi müdür. Ama hayran olmamalısınız, dedi açlık sanatçısı. Eh, o zaman hayran değiliz, dedi müdür. Peki, neden hayran olmamalıyız? Çünkü aç kalmak zorundayım, başka türlüsü elimden gelmez, dedi açlık sanatçısı. Bak sen, dedi müdür, neden elinden gelmezmiş bakalım? Çünkü, dedi açlık sanatçısı, küçük kafasını kaldırıp söylediği her şey duyulsun diye küçük yollar gibi uzattığı dudaklarını müdürün kulağına dayayarak çünkü tadını beğendiğim bir yemek bulamadım. bulsaydım inan gösteri yapmaz senin gibi herkes gibi tıka basa yerdim. Bu onun son sözleriydi ama kırık bakışlarında hala aç kalmayı sürdürebileceğine yönelik artık gururlu olmasa da sağlam inanç vardı. Şurayı bir toparlayın dedi müdür ve açlık sanatçısını samanlarla birlikte gömdüler. Kafese ise genç bir panter koydular. Uzun zamandır boş duran kafeste bu yırtıcı hayvanın kendini oradan oraya atışını görmek en duyarsızlara bile hissedilir şekilde iyi gelmişti. Panterin hiçbir şeyi eksik değildi. Hoşuna giden yiyecekleri bekçiler ona hemen getiriyordu. Görünüşe bakılırsa özgürlüğünü bile özlediği yoktu. Gerekli her türlü donanıma neredeyse patlama noktasında sahip bu soylu vücut, özgürlüğü de beraberinde taşıyor gibiydi. Özgürlük dişlerinin arasında bir yerde saklıydı ve hayattan aldığı zevk ağzından öyle büyük bir şiddetle fışkırıyordu ki seyircilerin buna dayanması kolay değildi. Yine de kendilerine hakim oldular, kafesin etrafını sardılar ve oradan ayrılmak istemediler.